Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Bahri Belen'siz. Bahri Ağabey 2017'de çok çalıştı... ...bu hafta izin yapıyor... ...ama haftaya tabii ki bizimle olacak... Bizim ne değil ama bol bol şiir okumamızı istedi. Ben de hemen okuyacağım ama önce Duyğanım hoş geldiniz demek istiyorum. Duyğan'ım bizi kırmadı. Bugün yine bizimle beraber oldu. Hemen ona sorularımı yönelteceğim. Bugün az konuşmaya çalışacağım ama bilemiyorum bu sözümü tutabilir miyim? Ama Bahar abinin isteğini kırmıyorum ve Kanadı Kırık Bir Akşam şiirinden Metin Altok'tan birkaç dize okumak istiyorum. Yeni yılın başındayız diye. Yarın farklıdır bugünden. Adı değişir hiç olmazsa. ...kara bir suyu geçiyoruz şimdilerde basarak yosunlara, yosunlu taşlara. Sen bugünden yarına birazcık umutsakla. Her şeye karşın iyi yıllar dileyelim ve bugünkü konuğumuza yeniden hoş geldiniz diyelim. E, Duygu Hanım bize verdiği sözü tutmadı sağ olsun. Bugün yine yılın ilk günlerinde bizimle birlikte olmayı kabul etti. Çünkü sizlere HDP milletvekillerinin gerekçeli kararlarını inceledikten sonra değerlendirme sözü vermişti. Teşekkür ediyorum o yüzden. Ama işte gördüğünüz gibi geçen hafta sevgili Ümit Ahtaş'ın getirdiği eleştirileri haklı çıkarmak ve Bahri yokluğunu aratmamak için ben hala konuşmaya devam ediyorum. Müsaadenizle Duygu Hanım bir şeyi söylemek istiyorum. Sabah gözümü açtığımda iki haber dikkatimi Hı -hı. çekti. Bir tanesi Selahattin Demirtaş'ın aday olmayacağını evet. açıklamasıydı. Sizin bu konusunda daki değerlendirmenizi hı hı. merak ediyorum. İkincisi ise HSK'nın verdiği bir karar, bir kararname çıkarmış sanırım. On hakim ve savcıyı geri almış. Hı hı. Çünkü bu kişiler bailok mağduru olduklarından dolayı meslekten e, bailok kullandıkları iddiasıyla meslekten uzaklaştırılmışlar. Tabi hatadan dönülmesi çok şerefli hı hı. ve sorumluluk içeren bir davranış. Kutluyoruz bu kararı aldıkları için. Ama mağdurların yaşadıkları tam bir trajedi. Bir hukukçunun bu kadar kolay biçimde önyargı ile ve teşhir edilerek meslekten uzaklaştırılması çok üzücü. Ve bu üzüntünün telafisi var mıdır? Hı -hı. Bilemiyorum. Siz bu konudaki düşüncelerinizi de paylaşırsanız mutlu olurum. Ama Barlog çok bambaşka bir konu. Evet. Dijital delillerin güvenilirliği elde edilmesi ve değerlendirmesi. Onu da bir başka programda dinleyicilerimizle paylaşırız. Hı -hı. Mağdur meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyelim. Aramıza hoş geldiniz diyelim. Ve yine Bahri kırmamak için... E, bu sefer bir aforizma Halil Cibran'dan... Erdemini bir giysi gibi giyen insanın başka kıyafete ihtiyacı yoktur. Güneş ve rüzgar zarar verir, veremez asla derisine demiş. Hı hı. E, dolayısıyla geç de olsa adalet yerini buluyor ve hatalar gideriliyor. O hal içinde bile olsa birazcık yurtlu olalım <gülüyor> ama yetmez evet. tabii ki. Evet şimdi hazır bir insan hakları uzmanını, hukukçuyu e, bulmuşken, misafir ediyorken... Ee, Duyga Hanım, bize 2017 yılını şöyle bir genel, total olarak değerlendirebilir misiniz? Neler oldu 2017'de insan hakları hukukuyla ilgili? Ben tekrar iyi seneler diyerek aynı şekilde sizin gibi başlamak istiyorum tüm açık radyo dinleyicilerine. İnşallah 2018'de, 2017'de aradığımız, bulmaya çalıştığımız üzerine konuştuğumuz İnşallah. adaleti, adaletli sistemi ve hukuk devletinin ülkelerine riayet eden bir demokratik toplumun, ...göstergelerini... ...daha net görürüz. İnşallah. Adil bir yıl olmasını ben de diliyorum. Şimdi... ...2017 yılına baktığımız zaman... ...2017 bizim için... ...2016'dan gelen rüzgarıyla... ...elbette ki o hal içerisinde geçen bir yıldı. Hı hı. Şu anda devam ediyoruz. 19 Ocak'ta o hal sona eriyor. Fakat elbette ki... ...uzatılması konuşuluyor şu an. Hı hı. Uzatılmaması konusunda... ...hukukçular... Tartışmalarda zaten beyanlarda bulunuyorlar ee, neden uzatılmaması gerektiği konusunda tartışıyoruz işte bu programda bunun gibi benzer diğer tartışma <gülüyor> ortamlarında ama e, zannediyorum ki biz e, yine bir uzatmaya gideceğiz e, gibi e, şimdi aslında Katla 15 Temmuz'a kadar uzayacak gibi değil mi herkes şimdi... de öyle bir iki yılı o hal içinde doldurma eğilimi var gibi gibi ben bunu aslında biraz e, kuvvetli de görüyorum e, kendi açımdan Fransa ile karşılaştırdığım hı. zaman bunu söyleyebiliyorum e, çünkü Fransa e, kasım 2015'te başladığı o hal o malum saldırılar sonrasında e, yükümlülükler askıya alındı aynen Türkiye'de olduğu gibi akabinde Türkiye e, Temmuz 2016'da e, darbe girişimi sonrasında o hale girdi aslında paralel bir süreç işlediğini görüyoruz hı hı. E, Fransa benzer bir e, yöntem izlendiğini görüyoruz e, Fransa Kasım 2000 17'de hale son verdi. 1 Kasım 2017 itibariyle. E, tam 2 yıl sonra son verdi neredeyse. E, fakat şunu yaptı Fransa'da Macron yönetime geldikten sonra OHAL'i sona erdiriyorum dedi. Ama baktığımız zaman çıkarılan iç güvenlik yasasıyla <gülüyor> aslında o hali yetkilerinin tamamına yakınının idareye tanınmış olan geniş yetkilerin hatta keyfiliğe taşacak yetkilerin <gülüyor> ki Fransa'da e, bu kapsamda ahimin önünde çok davası bulunan e, hükümete bildirim yapılan. ...yapılmış davası bulunan ülke... Ee, şu an <gülüyor> e, henüz karar çıkmadığı için bilemiyoruz tabii ama e, Fransa'da şöyle bir durum söz konusu <gülüyor> e, tam da hukuk güvenliği hukuk devleti diyoruz işte e, kuvvetler ayrılığı <gülüyor> yasama yürütme yargı Fransa'da biz Anayasa Mahkemesi'nin etkin faaliyetini görüyoruz. <gülüyor> e, bu düzenlemeler gere gerek OHAL döneminde alınmış olan terörle mücadele düzenlemeleri gerek ise OHAL sonrasında bunların kanunlaştırılıp bir iç güvenlik yasası şeklinde ortaya çıkarılmış haliyle. Bunlar anayasa mahkemesi önüne e, anayasaya aykırılık gerekçesine soyut norm denetimiyle gitti. Danıştay tarafından gönderildi. Danıştay gönderildi. E, Fransa Danıştay'ı <gülüyor> ve e, o hal döneminde anayasa mahkemesi Fransa'da pek çok maddenin kişi hak ve özgürlükleriyle bağlantılı olarak ele alınmasıyla <gülüyor> e, anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptal kararı verdi. Hatta en son e, gündemde olan bir konu vardı. Ben bunun üzerine çok e, değinmeye çalıştım aslında. Her fırsatta da anlatmaya çalışıyorum. Bu e, Fransa'da terörle mücadele kapsamında e, terör e, propagandası yapan sitelere girme suçu ihdas ettiler mesela. Yeni suçlar. E, böyle bir suç. Anayasa Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğü ve internet üzerinde bilgi arama, internet üzerinde demokratik topluma katkıda bulunma e, özgürlüğü, ifade özgürlüğü kapsamında e, anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi ve OHAL dönemi, de olan bir şey bu. O yüzden hani Fransa ile bu anlamda biraz farklılığımız var. Fransa'da Hı -hı. Anayasa Mahkemesi e, kontrollere devam ediyor. Anayasaya aykırılıkla alakalı Hı -hı. olarak incelemesini yapıyor. Fakat bizde işte 2017'nin problemi Hı -hı. belki de biraz buydu. Yani terörle mücadele tamam. E, bunda hiç kimsenin zaten bir diyeceği olamaz. E, demokratik toplumun kendisini teröre karşı koruma meşru amacı, yaşam hakkını korumak. Halkı... O hal olmadan da terörle mücadele ediyor. Fransa ediyordu. şu an onu yapıyor evet. zaten baktığınız zaman. Yap başladı. Diğer kanunla getirilen tedbirlerle ki onların da kanuna aykırı e, anayasaya aykırılığı tartışılır. Hı hı. E, ama e, Fransa'dan böyle bir farkımız var. Bizde 2017'de hı hı. biz Anayasa Mahkemesi'nin elbetteki bazı kararlarını gördük ama bu kararlar o OHAL'le alakalı kararlar değildi. Değil, 2014 başvurularımız ilgili eski başvurularla ilgili çok güzel kararlar da gördük evet. baktığımız zaman evet. ama bunların aslında bizim tartıştığımız konularla alakası yoktu. Evet. E, genel e, bir takım Problemlere ilişkin etliğe sütlüğe dokunmayan ama elbette ki ilkelerin de altını çizen güzel kararlar da çıktı. Bu 16-15 Temmuz sonrası başvurularla ilgili en hani dişe dokunur karar diyebileceğimiz bir Sat kararı çıkmıştı anayasa mahkemesinden tutuklulukla Aydın Yavuz kararı. Aydın Yavuz kararı. Yarım Haziran 2016 o Hı -hı. darbe girişimiyle alakalı bir Hı -hı. başvuruydu. Ama onun dışında örneğin yardım ve diğer suçlar açısından Hı -hı. örgüte üyelik vesaire mesela bu bylock pro problemi gibi evet. ee, daha sonra... Farklı mağduriyetlere sebebiyet verebilecek e, hata olduğunun anlaşılması üzerine vesaire geniş takdir etkilerinin kullanıldığı somut veriler üzerine kurulmayan örgüt üyeliği suçlamaları, yardım suçlamaları açısından gerçekleşen özgürlükten yoksun bırakmalara ilişkin bir karar henüz vermedi. Bir milletvekili Ayhan Bilgen hakkında Onu onun zaten programımızın verdi. sonuna doğru, sonuna doğru gideceğiz. Ee, en başta sorduğunuz e, Demirtaş'la alakalı soruyu da ben o vesileyle cevaplamaya çalışacağım. Çünkü bu caydırıcı etki evet çok e, önemli biraz e, giriyor Hı -hı. E, o yüzden onunla bitiririz diye tahmin ediyorum ama e, şimdi tabi 2017'de en önemli en çok konuşulan e, durumlardan bir tanesi köksal kararıydı AHİM'in evet. e, yeni kurulan komisyonun gecikmeli olarak kurulan aslında komisyonun yaklaşık bir 6 ay sonra evet. ocakta çünkü evet. kurulacağı söylenmişti ocak'ta e, onunla <gülüyor> alakalı iç Hukukta erişilebilir bir yol olduğu ve tüketilmesi gereken bir yol olduğuna ilişkin ahim kararı gündemdeydi. Bu çok tartışıldı. Hala ne yazık ki biz komisyonun <gülüyor> e, işlediğine ilişkin bir takım veriler görüyoruz komisyonun sayfasında. 22 Aralık'ta e, 32 Karar bin mi verdi. 38 bin mi kişiyle ilgili iade kararı vermiş bu Ama <gülüyor> devlet personel dairesine gönderdiği için biz onları öğrenemiyoruz. Öğrenemiyoruz. E, bu şeffaf bir prosedür göreceğiz. içerisinde gerçekleşmiyor. Çünkü kararlara erişemiyoruz. E, baktığımız zaman her ne kadar idari bir organmış gibi görülse de esasla ilişkin bir yargılama organı aynı zamanda yani kişinin gitmesine ya da kalmasına esasla ilişkin bir hukuki meseleye karar, karar verdiği için <gülüyor> adil yargılama ve e, bütün e, aslında yargı organı garantilerini içinde taşıması gereken ve bu anlamda şeffaf ve hesap verebilir bir e, savunma almıyor, gerekir. delilleri göstermiyor, gerekçesini bilmiyoruz. Bir gerekçeyi bilmiyoruz. Kendi çalışma edilmiyor. kurallarını kendi belirliyor. Evet ilginç ee, ve e, insan hakları mahkemesi bu köksal kararından sonra e, ve o kurulmasından sonra hı. olağanüstü hal ile ilgili kurulun komisyonun kurulmasından sonra 70 bin adet mi? Epey ciddi bir bireysel başvuruyu üzerinden attı. Evet. Sizin kurulunuz var komisyonunuz var önce oraya gidin o yolu tüketin dedi. Tabii. Böylelikle ferahladı hı hı. ama o halikte aralığın sonuna kadar hı. bir çalışma yaptıysa da sonuçlarını söylemedi ya da biz henüz anlayamadık bilmiyoruz. Ve toplam 30 tane e, şey çıkmış. Olağanüstü hal KHK'sı çıkmış. Hı hı. Hala bunlardan 5 tanesi meclisin onayından geçti. 25 hı. tanesi onaydan bir geçmedi. Zaten. Evet, e, ve gibi gibi. 392 ya da 396 adet e, yasa değişmiş. Düşünebiliyor musunuz? O hal geçici, o hal KHK'sı da Sadece o hal e, içinde yaşanan sorunları gidermek üzere istisnai ve geçici o halin kalkmasıyla ortadan kalkacak yok olacak düzenlemeler içermesi gerekirken uh -huh. normal her türlü e, dinleyicilerimiz biliyor eski programlarımıza çok dile getirdik toplam 390'ın üzerinde. Yasa değişiyor hı hı. Ee, olağanüstü halkaya kalksa yani olağanüstü halka kalksa bile bu yasalardaki değişikliklerinden arın, e, arınmamız bunların geçerliliğini tartışmamız hı. üzerine bir onlarca yıl mücadele etmemiz hı hı. gerekecek herhalde doğru. Yani bir de şu var. Mesela 2016'nın sonuna doğru Venedik Komisyonu'nun Aralık 2016'da 12-12-2016 evet. Venedik Komisyonu'nun Birleşmiş Milletler'in Avrupa Konseyi bünyesindeki diğer organlar tarafından bir takım açıklamalar yapıldı. Venedik Komisyonu KYK'larla ilgili rapor yayınladı. Ve bu KYK'larla ilgili yayınladığı raporda özellikle problemli gördüğü hususların değiştirilmesini aslında tavsiye etti. Ama biz 2017'de bunu beklerken bir de üstüne üstlük sorunuz gelecektir diye tahmin ediyorum bununla <gülüyor> ilgili. Geçen hafta da konuşmuştunuz aslında biraz ama 996 sayılı KHK geldi. Evet. Ee, yani 696 sayılı KHK bir de öyle bir geldi ki diğer düzenlemeleri Onu ayrıca içerisinde... konuşalım çünkü 136 madde her evet. şeye değinmiş. Kurbağa adamlardan, tabii, tabii, vakıf banka <gülüyor> falan, falan onu ayrıca konuşalım. Evet. <gülüyor> Ama siz orada önemli bulduğunuz 2017 değerlendirirken birkaç şey tabii ki söyleyiniz. Buyurun, yani şu anlamda 2017'den 2018'e sarkan problem evet. özellikle bu 696 sayılı KHK'daki bu sorumsuzluk maddesi. Evet, Daha önce ufak değişikliklerle kabul edilen kanunun 37. maddesine eklenen bir ikinci fıkra az evet. önce de aslında söylediğim Venedik Komisyonu'nun Özellikle evet. e, bir paragrafında 37. maddenin bu sorumsuzluk getiren 15 evet. Temmuz ve akabindeki 668 eylemlerle 668 sayılı KHK'nın 37. maddesi o sonra yasalaştı. yasalaştı. ama Ondan önce zaten 667'nin 9. maddesinde de aynı madde vardı ama o şöyle diyordu. Bu KHK'nın uygulanmasıyla ilgili Aynen. sorumsuzluk getiriyorum diyordu. Sonra 668 bunu o hal uygulamaları ve KHK'lar diye genişletti ama neydi ortak özellik? Siz buyurun. Ee, şimdi. Şöyle Orta güzellik kamu, görevlerine konusu, kamu yönelik görevlilerine yönelik bir sorumsuzluk getiriyordu. Aynen, kamu Ama kamu görevlilerine yönelik ve e, baktığınız zaman burada işte bu KHK'yla getirilen, KHK'larla getirilen düzenlemelerle ilgili Hı -hı. E, çok geniş bir takdir yetkisi, karar Hı -hı. verme, icra Hı -hı. etme anlamında kamu görevlilerine ve bu Venedik Komisyonu'nun e, söz konusu Aralık 2016 tarihli raporunda ciddi şekilde eleştirilmiş Hı -hı. ve şu söylenmişti aslında zaten KHK'lar içerisinde muğlak ifadeler barındırıyor baktığınızda. Zaman, terörle mücadele e, yöntemleri içerisinde getirilen bir takım düzenlemelerde bu muğlak ifadeler kamu görevlilerine yani idareye ciddi e, geniş takdir yetkileri verirken <gülüyor> siz bir de hani bu eleştirilirken bunun kaldırılması istenirken buna hiç dokunmayıp bir de üstüne üstlük, resmi de bir sıfat taşımayan, emri kimden aldığı bilinmeyen, bakılmaksızın bu kişilerin işte 15 Temmuz ve sonrasında gelişen ee, Aslında 16 ile sınırlıymış. Keyilik, ya danışmanlar Söyledim. bu konuda açıklama yapıyorlar ama sonra 30'unda sanırım e, Cumhurbaşkanı tamam gerekirse bir değişiklik yaparız demiş galiba Umarım, yani ben dinleyemedim 2018. ama <gülüyor> kızmakla beraber eleştirenlere böyle bir şey söylemiş. E, Salı günü mü? Şirin Parzı'nın programına mahir ünal çıkmıştı hükümet sözcüsü. Hiç öyle şey olur mu diye sordu. Bu vesairelerle ilgili <gülüyor> oluyor işte yani. ...gazetelere yansıyan, internete düşen görüntüler var. Sivil e, değiller. Hı hı. E, kişiler konum olarak siviller. Resmi bir askeri ya da polisiye görevleri yok ama... Hı hı. E, ...baktığınız zaman e, askeri eğitim oluyorlar. E, ve bunlarla ilgili de hazır olduklarını... resimleriyle hı hı. duruşlarıyla... E, ...demek ki var. Sivil mislerin hiç öyle şey olur mu diye... ...geçiştirilemeyecek bir ciddi tehlike olduğu... Ortada ve Venedik Komisyonu zaten buna dikkat çekmişti. Tabii. Yani bu algı yaratılmasıdır. Özellikle hı hı. Venedik Komisyonu şu ifadeyi kullanmıştı. 37. maddenin kamu görevlileriyle ilgili hı hı. olan kısmı için. Ee, yani e, böyle bir algı yaratılıyor olması bile. Bakın güdülen amaç bu olmayabilir. Mutlaka. Bu bir hata olabilir. Olmamalı. Ay, olmamalı zaten bu kabul Tabii, edilemez düşünemeyiz ama düşünemeyiz bile. E, Hukukun amaç bile. bu olmasa bile diyor Benedik komisyonu kendi görüşünde. Bu algının dahi yaratılmış olması problem teşkil ediyor. Hukuka duyulan güveni programımızın Kesinlikle. da o, e, ihlal eder ve Murat Bardakçı da 28 Aralık'ta yazı yayımladı. Biz zaten bunu daha önce de yapmışız. 1930 yılındaki Erciz, Zilem ve Ağrı isyanlarında sonra bu isyanların bastırılması için 1931'de zaten kanun çıkarılmış ve bastırma eylemlerinin suç kapsamından çıkarılacağı Süreli belirtilmiş. Yani tarihte de yaşanmış evet. ama onun sonuçlarını da hepimiz evet. tarih okuyan insanlar olarak biliyoruz ve telafi edilmeyen ...ve hukuk devletine ve devletin kimliğine duyulan güveni ihlal eden e, sonuçları oluyor... Peki 696'nın bu 121. maddesiyle ilgili bir değişiklik yapılacağı benziyor. Hı hı. Zaten yeni KHK'lar yolda deniyor. Hı hı. Yine siz az önce iki yıl dediniz Fransa örneğinden de mukayeseli bir değerlendirme yaparak. Zaten Ekonomi Bakanı Nihat Ebekçi de böyle açıklamalar yapmıştı. O hal ekonomiye zarar veriyor. Hı hı. Daha önce dinleyicilerimizle paylaştık. Biz İçişleri Bakanlığı'na aynı o şey 2001'deki Amerika'daki ikiz kulelerin saldırıya uğramasından sonra... ...Süper İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın terörle mücadeledeki, organize suçla mücadeledeki yetkilerini arttıran bir Hı -hı. düzenleme yapmayı düşünüyoruz dedi. Ve benim daha da çok dehşete kapılmama yol açan Adalet Bakanlığı'na bağlı... Gözaltı ve tutuklamalarla ilgili bir kurul komisyon adı ne olacaksa söyledim. düşündüklerini söylüyor. Şimdi ya, e, savcılar e, bağımsız olmayabilirler ama dokunulmazlar Hı -hı. ve savcılar da hukuka aykırı bir emri Adalet Bakanı'ndan alamazlar. Hı -hı. CMYK'da bir 148. madde vardı biliyorsunuz Adalet Bakanı. Sadece dava aç diye emir verebiliyordu. Yeni cmKmıza yani ceza muhakemesi yasamızda böyle bir düzenleme olmadığı gibi bu sadece bir soruşturmanın davaya dönüşmesiyle ilgili hı hı. bir sınırlamaydı. Şimdi ise kişi özgürlüğü ve güvenliğinde önemli ihlallere yol açabilecek gözaltı ve tutukluluk gibi e, sadece yargıçların e, savcıların geçici olarak e, hakimlerin ise kalıcı olarak değerlendirebilecek, değerlendirmeleri gereken, denetlemeleri gereken bir birimin Adalet Bakanlığı'na bağlı bir kurul tarafından Hı -hı. E, işletilmesi söz konusu oluyor. Tabi hukuk devletiyle Hı -hı. ne kadar uyumlu e, Fransa'daki iç güvenlik yasası Böyle şeyler içeriyor mu bilmiyorum gerekirse bunu da bir başka programda. Bunu sizlerle. ayrıca inceleyebiliriz aslında çünkü zaten daha yeni gitti yeni iç güvenlik yasası anayasa mahkemesi önüne ve anayasa mahkemesi onlarda tabi kanunlarda uyulan sürelere vesaire dikkat edildiği için anayasa mahkemesinin 3 ay içerisinde, Cevap, içerisinde karar, karar vermesi zaten gerekiyor. bekleniyor. Şimdi o sizin söylediğinizde çok katılıyorum Fransa örneğini de onun için vermiştim. Ben şahsen e, Fransa'yla karşılaştırma yaptığım zaman çok büyük ihtimalle e, ekonomi bakanının da aslında bu verileri vermiş olmasından hareketle herhalde diyorum Temmuz'a kadar bu hal bu şekilde uzayacak olarak. ve iki yılın sonunda da böyle bir yola gitme ihtimali Hı -hı. düşünülebilir. Ama Hı -hı. E, yani cidden eğer böyle bir duruma da gidilecekse bu yetkilerin e, Fransa'daki yetkilerden bahsedersek arama, el koyma yetkileri, ibadethanelerin kapatılması gibi Hı -hı. yetkiler baktığımızda. E, Zaman, e, verilenler idareye, e, polis kuvvetlerine. Bunlar e, ama zaten verildi bizim KHK'larla. Verildi ama bunlar da dediğim gibi hukuk devleti içerisinde hani kanunilik, orantılılık, gereklilik Hı -hı. ilkelerini Hı -hı. tamamen içermesi gereken ve Hı -hı. E, kesinlikle hukukçuların oturup üzerinde Hı -hı. verilen yetkinin boyutları ve ne kadar keyfilik taşıyıp taşımadığı ile ilgili düşünmeleri ve Hı -hı. en azından bu e, KHK ile getirilen e, 121 maddesiyle getirilen sorumsuzluk maddesi gibi bir maddenin Hı -hı. tekrar ortaya çıkama ama çıkmaması için evet. e, oturulup konuşulup e, üzerinde ciddi emek sarf edilip çıkarılması gereken bir kanun düzenlemesi olması gerekir diye düşünüyorum O hala sonra da. o zaman hem Fransız yeni iç güvenlik yasasını hem de anayasa mahkemesinin yaptığı denetimi e, izleyip tekrar dinle ...sizleyicilerimize paylaşma ödevini... ...şimdiden <gülüyor> üstlendiğinizi <gülüyor> zaman, anlıyorum. Böylelikle sahinize aydınlanacağız <gülüyor> ve... E, ...2018'in ortasında eğer... O hal bitip başka bir sisteme geçmeyi planlıyorlarsa Hı. ne yapmak istediklerini anlamaya <gülüyor> ve bunun hukuka ve demokrasiye uygunluğunu denetlemeye çalışacağız. Evet 696 ile ilgili yine çok popüler olan tek tip meselesi vardı. Siz o konuda da <gülüyor> e, yetkin bir hukukçusunuz neler söylemek isterseniz? Ee, te tek tip meselesi var bir de bu sorumsuzlukla alakalı e, sorunuz, buyurun, yo, devam sorunuz e, gelecek mi bilmiyorum ama e, bu yeni bir e, deklarasyonu olmuştu İçişleri Bakanımızın. ...a evet ee, tabii onu ben biraz sonra soracaktım... O, ...tamam buna tamam. bağlayabiliriz e, diye düşündüm... Evet, <gülüyor> ...bunu da kapatalım ve teklifle akşam geçelim arzu mı, ...bu sabah mı yine e, eve de çok geç gittim... ...savunma yazıyordum... ...telezona şöyle bir <gülüyor> haberlere bakayım dedim... ...Sayın Süleyman Soylu evet. yine kükrüyordu... <gülüyor> e, ...gerekirse ayaklarını kırın dedi... Aa, kimin, mücadele ...kimin ayaklarını kırıyor falan diye... ...sonra <gülüyor> e, hatırlıyorum ama bir kere daha... Bu, ...böyle bir şeyler söylemişti... ...terörle mücadeleyle... ...uyuşturucuyla mücadeleyi... ...koşut paralel Hı -hı. gördüğünü söylüyor. O da siz neler söylemek istersiniz? Yani ben kendi fikirlerimi söyleyeceğim ama... ...konuksızsınız Ümit Bey. <gülüyor> <Kızım. gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Buyurun önce siz lütfen söyle. Ee, şimdi tabii... Bu tip e, bir takım söylemlerin özellikle resmi sıfata sahip e, devlet e, devletin başındaki kişiler tarafından e, işkence, kötü muamele vesaire gibi e, aşağılayıcı muamele, insanlık dışı muamele gibi bir takım şeylerin teşvik ediliyormuş gibi. E, izlenimi yaratılarak bir takım cümleler içerisinde kullanılması doğru olmaz. Ee, kırın ayağını suçu şu, bana atın diyor e, yani şimdi siz 15-20 yıl yapmaya razıyım mı? diyor ben böyle kulağımla duydum bunları Şimdi şöyle e, zaten bizim kanunsuz emrin suç teşkil eden emrin Kimi? zaten Uyması. icra edilemeyeceğiyle alakalı bir TCK'da maddemiz zaten var. Hani, Anayasada yazıyor e, ödev yani bir kamu görevlisinin ödevidir. Hukuka aykırı bir emre suç oluşturan, oluşturan bir, emre. bir emre. Hukuka emre. aykırıya uyar yazılı alır Hı -hı. ama suçsa hiçbir şekilde uymaması ve direnmesi gerekir. Emri veren tabii. De, e, da sonuçlarına katlanmak. tabii. Ama yani bizim Türk ceza kanunumuzun da ötesinde bizim uluslararası standartlar bağlamında verdiğimiz bir söz var. İşkenceye karşı sıfır tolerans ilkesi. İşkence ve kötü muamele. Yani bu İstanbul Protokolü'nden beri süregelen bir şeydir. 1999 Birleşmiş Milletlerin İstanbul Protokolü olarak bilinen işte işkence, kötü muamele, insanlık dışı muamele ile ilgili iddiaların bakınız evet. soruşturulması, etkili biçimde soruşturulması, raporlanarak yargı mercilerine iletilmesiyle alakalı aslında bir kılavuz bu. Ve hı hı. hatırlarsınız 1990'lardaki süreç Anayasa İnsan Hakları Mahkemesi önüne taşınan davalar <gülüyor> buradan çıkan ihlal kararları işkence kötü muamele ile ilgili özellikle polis, idari makamlar vesaire çerçevesinde gerçekleştiği şikayetiyle ahim önüne taşınan ve ciddi ihlal kararlarına sebep olan davalar. Şimdi İstanbul protokolü biz kabul ettikten, benimsedikten sonra ve devlet tarafından, yetkilileri tarafından da bu her zaman zikredilen bir şey. Yani Google'a yazdığınız zaman işkenceye karşı sıfır tolerans diye. Ben açıkçası dün yazdım. Ee, Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen sene yapmış olduğu bir konuşmayı gördüm. Diyor ki işkenceye sıfır tolerans gösteriyoruz. E, tabii gönülü koydular. Geçen hafta meclisteki bir raporda işkence iddiaları geçiyor diye Hı -hı. kabul edilmedi. imzalanmadı Bu kadar da alınganlık yapıyorlar. Ama siz 99'daki protokoldan bahsettiniz. Zaten 84 tarihli 10 Aralık İnsan Hakları gününde Birleşmiş Milletler İşkence'nin önlenmesi sözleşmesinin işkence tanı var evet. ve bugün TCK 94'te de işkence ayrı bağımsız bir suç olarak varlığını koruyor ve şimdi özellikle ben müsaadenizle o tanıma e, yer vermek istedim. Çünkü bizim TCK'mız bu tanımı aşkın bir şekilde bunu aşan şekilde her türlü hı hı. onur kırıcı, aşağılayıcı, zalimane muameleyi işkence olarak kabul ediyor. Oysa sözleşme daha dar bir tanım yapıyor ama bakın hı hı. E, Sayın Bakan'ın demecini de kapsıyor maalesef. Hı hı. Sayın Bakan'ın bu sözlerini tekrar gözden geçirmesini Ediyorum. Çünkü 84 terli birleşmiş milletler sözleşmesine göre bir kişiye veya bir üçüncü kişiye bu kişinin kendisinin ya da üçüncü kişinin işlediği veya işlediğinden şüphe edilen bir fiil sebebiyle cezalandırmak amacıyla... Bilgi ve itiraf elde etmek için veya ayrım gözeten herhangi bir sebep dolayısıyla bir kamu görevlisinin veya bu sıfatla hareket eden bir başka kişinin teşviki veya rızası veya muvafakatıyla uygulanan fiziki veya manevi ağır cezaya ve ızdıraf veren her türlü eyleme uygulamaya e, fizi, fiili e, fiile e, işkence terimi içinde kavramı içinde yer veriliyor Bu kadar geniş bir işkence tanımı var şimdi siz. Uyuşturucuyla mücadele ederken uyuşturucu satıcıya kadar nasıl gelmiş onunla mücadele edin satıcı ile mücadele etmek ayrı bir tartışma zaten. Evet. E, ...yeterli midir işkence... E, ...işkence diyorum... ...uyuşturucuyla mücadelede sınır... ...sadece satıcıya e, ne yapılacağı mıdır... ...bu ciddi bir tartışma... ...bunu bir kenara bırakıyorum... ...inşallah e, uyuşturucu ciddi bir sorun çünkü... ...yani Kesinlikle. Sayın Bakanı samimiyetinden dolayı Hı -hı. kutluyorum... ...uyuşturucuyla mücadele etmeli... ...hiçbir itirazımız Kesinlikle. yok ama mücadele ederken... ...hukuk devletinin bakanı olarak... E, ...mücadele etmesi gerekiyor... ...çünkü bakın burada ne diyor... ...teşvik etmek, emir vermek de... ...işkenceden... Üst kurulların Tabii. ve makamların e, sorumlu olduğunu gösteriyor ve e, yakalarken ayağını kır demek ben bakan olarak razıyım demek siz razı olabilirsiniz ama ayağı kırılan kişinin razı olacağını zannetmiyorum. Hı -hı. Ya da hukuk devletinde devletin verdiği sözleri çizdiği sınırları bilerek bu toplumda yaşayan e, bireyler olarak bizim de rıza göstermeyeceğimiz böyle bir eyleme. satıcılık ne kadar yanlışsa. Ayak kırmanın da o kadar yanlış olduğunu hatırlamaları gerekiyor. Aynı sözleşme hiçbir istisnai durumu da e, işkence için tanımıyor. O halde bu anlamda <gülüyor> kapsam dışında o hal bir bakanın böyle bir çağrıda bulunmasını gerektirmiyor. Kabul edilemez. Ben buradan e, aslında e, sizin söylediklerinize bir ek yapmak Buyurun, isterim. tabii e, Şimdi çok güzel söylediniz siz de. Aynı zamanda bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi de tabii. var. İşkenceyi Önleme tabii. Sözleşmesi ve bir CPT işkenceyi tabii. Önleme Komitesi Komite var. Geçiyor. Bunlar geliyorlar. Tabii. Ülkenin egemenliği sınırları içerisinde kuruyor. izin tabii. verdiği ölçüde bunları raporluyorlar. Ülke izin verirse bunları yayınlıyorlar her ne kadar bizim birkaç raporumuz yayınlanmamış olsa da. özel koşa ee, koşa gitti imzaladı ama ilk rezide gelen evet. rapor hakkında yazılan ülkede biz olmuştuk yani o günleri <gülüyor> unutmamak gerekiyor. Biraz öyle bunlar denetim mekanizmaları baktığın zaman ama şöyle bir durum var çok güzel söylediniz. Ee, yükümlülükler o halde askıya alınabilir. Terörle mücadele bakın her zaman söylüyoruz terörle mücadele uyuşturucuyla mücadele ee, gene devletin pozitif yükümlülükleri kapsamında çocukların cinsel istismardan korunması kadına karşı şiddet vesaire bu konuda devletin pozitif yükümlülükleri var ve bu devletin pozitif yükümlülükleri e, işkence kötü muamele yaşam hakkından kaynaklanan bir takım usulü yükümlülükler aynı zamanda soruşturma yükümlülüğü <Gülüyor> failleri bulma araştırma bakın bu sonuç bağımsız bir yükümlülüktür. Evet. Yani delil toplarsınız... ...beraat etmesi gerekir, beraat eder. Devletin tutması gerekmiyor. Karar tabii. Mahkumiyetine karar verilir. Bundan bahsetmiyoruz. Bu bir Hı -hı. araç yükümlülüğü. Soruşturmakla yükümlüsünüz. Hı -hı. Küçücük bir iddiayı bile. O yüzden İstanbul... Protokolü'nü aslında örnek verdim. Küçücük bir iddia bile... ...araştırılmalıdır. O hal buna engel değildir. O yüzden de siz e, elbette O hal KHK'ları çerçevesinde e, kesinlikle gerekli olduğu ölçüde amaçla e, güdülen meşru amaçla bir takım düzenlemeler getirebilirsiniz. Ama bu düzenlemeler hem bizim anayasamızın 15. maddesinin 2. fıkrası, Hı -hı. bakın ba başka bir düzenlemeye gitmemize gerek yok. Evet, Kendi anayasamız yetiyor. Evet. Hem de Avrupa İnsan Hakları Hı -hı. Mahkemesi'nin 15. Fıkrasının Hı -hı. Ikinci fıkrası, maddesinin 2. fıkrası, fıkrası şunu söyler... ...bazı yükümlülüklere ...dokunamazsınız. Evet o hal bir olsa. İşkence kötü uyuyoruz. muameleden ...kaynaklanan yükümlülükler de bunlardan, bunlardan biridir. Bunlardan biri. Ama tabii rot Balans ustasının ...ne yaptığını dinlediniz mi? rot Balans ustası bir beyefendi ...Belfat'ını tedavi ediyormuş. <gülüyor> İnsanları ayağından bağlayıp ...asıyor falan. Nihayet engellenmiş ...basını düşünce. Yani e, bu tür örneklerle dolu e, ülkemiz bir Algı de yaratmamak lazım. bakandan evet. bu sözleri duymak yaralayıcı oldu. Resmi sıfata sahip kişilerin ağzından çıkan her kelime çok önemlidir. E, algının oluşmaması anlamında o yüzden daha dikkatli olunması gerektiğini e, hukuk düşünüyorum. Hukuk devletinde bu beyan soruşturmaya gerektiriyor Tabii. aslında. Çünkü e, emir gibi algılayan işgüzler çı çı çıkabilir ama ben e, kolluğun e, bu tür e, hatalara... Düşmeyeceğini öyle diliyorum inanmak <gülüyor> istiyorum polisimize güvenmemiz evet. lazım güvenmiyorsak zaten ciddi sıkıntı var ee, bir ara vermek gerekiyor biz geçen hafta sevgili Ümit'in seçtiği şarkıyı dinletememiştik ee, ama ondan önce yine Bahri abinin isteğini yerine getireceğim sevmediğim Atlaslar isimli kitabında e, bir kerenin dahası isminde e, isimli şiirinde Cihan Batur şöyle demiş geçiciliğin koktuğun kadar rızasın. Razısın konuşamıyorum korktuğun kadar razısın çok etkilendim ben o halde geçecek ve bizim korkmayarak razı olmayarak sürece katkı sunmamız mümkün şimdi adamları dinliyoruz.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 Kirlilerinden sızanlar okyanus oldu Bu müzgara dayanmaz gemi. At çapayı derine sal tayfını Al başını avcuna düşün Utan utan utanmayan insan olur mu lan Altın bir madalyon gibi taşınmalı vicdan Unutmazlar, unutmayız, unutmam. Dayana bak Ömrümüzün en güzel yıllarına patlayanın ne evinde ayna var ne içinde bir yürek gençti Hay beğenmiş yorgun ve yalnız nesil birbirini buldukça düşmedi düşmeyecek. San olur mu lan Altınlı madalyon gibi taşın 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Programı'nda Sayın Duygu Köksal'la beraberiz. E, altın bir madalyon gibi e, taşınmalı vicdan. lanına dikkate almıyorum ama unutmayacağız. <gülüyor> e, şimdi efendim 696 sayılı KHK'yi değerlendiriyordunuz. Tabii önümüzdeki hafta diğer içeriğiyle de değerlendireceğiz. <gülüyor> Dinleyicilerimize söz veriyoruz ama... E, Cezasızlıkla ilgili eğer değerlendirmenizi evet. Şimdilik noktalamak istiyorsanız bir de Tek tip meselesi vardı evet. e, Çok önemli o konuda neler Söylemek istersiniz Şimdi Tek tip kıyafetle alakalı olarak e, Cumhurbaşkanımızın Bir açıklaması e, oldu İşte Amerika'da Guantanamo Var evet e, onu söyledim Guantanamo'da var. var Burada niye olmasın vesaire Şimdi e, oradaki şartlara baktığınız zaman Oradaki değerlendirmeyi esas emsal alarak e, temel hak ve özgürlükleri birebir etkileyen bir konuda e, onu düzgün doğru bir uygulamaymış gibi gösterip emsal göstermek doğru değil. E, şimdi Avrupa devletlerine baktığımız zaman böyle bir uygulamanın e, aslında olmadığını görüyoruz. Yani verebildiğimiz tek örnek Amerika'dan oluyor. E, Çin'de var bildiğim kadarıyla. E, İngiltere'de bir ara vardı yanlış hatırlamıyorsam ama şimdi şöyle bir durum söz konusu. Hükümlüler için. Evet. Yani hakkında bir mahkum, mahkumiyet kararı verilmiş kişiler için... ...olan yerlerde de bu öngörülmüş. Yani Avrupa Amerika örneğini verirsek eğer... ...11 Eylül saldırılarından sonra... E, ...getirilmiş bir düzenlemeden bahsediyoruz orada. Terör bağlantılı kişilerin mahkum olduktan sonra... ...hükümlülük aşamasını cezaevinde giymesi gereken... ...bir takım e, şeylerden bahsediyoruz. Yani bunu burada emsal olarak gösterip... ...bir karşılaştırma yapmanın hiçbir manası ve anlamı yok. Ki Ülkesinde de değildi ama Silivri Türkiye'nin egemenlik sınırı. İçinde yani, herkesin gözü önündeki bir yer 200'lüye de mahal vermeyecek kadar bir teşhir durumu var. Kesinlikle zaten e, Ahim'in içtihadına baktığımız <gülüyor> zaman da tam da bu noktadan ele <gülüyor> aldığını görüyoruz biz. İnsan Hakları Sözleşmesi'nin sistemindeyiz. Hı hı. Zaten Amerika ile hani bu anlamda kıyas kabul etmiyorum. Ee, değerlendirmeler açısından biz Kıta Avrupa Sistemi içerisinde İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanınmış olan e, temel hak ve özgürlükler çerçevesinde hareket etmek durumundayız. Demokrasi ve hukuk devleti altında. Şimdi e, İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne bu davalar Romanya üzerinden gitmiş. Evet. E, bizim erişebildiğimiz kadarıyla iki tane dava olduğunu görüyoruz. Bu zaten basına da Yansıdığı Romanya'daki iki dava bir tanesi 2008 bir tanesi 2010 tarihli yanlış hatırlamıyorsam. 2010 Jiga evet. Jiga kararı. Ama Fransızca anlamadım ben okuyamadım. Fakat şimdi şöyle bir durum söz konusu. Masumiyet karinesi adil yargılamanın Hı -hı. bir unsuru olan masumiyet karinesi çerçevesinde değerlendiriyor. Bunda bir problem yok ama kanunilik açısından problem görüyor zaten. Yani şimdi bir bu bir KHK ile getirildi. Hı -hı. ...baktığınızda evet. iki... ...tutuklular için getirildi. Evet, tutuklu hükümler diyor ama asıl, için asıl tutuklular için... ...henüz daha için. kesinleşmiş mahkumiyet kararı... Yok, ...yani e hani KHK'nın getirilme amacına... ...vesaire bakıldığında evet. da elbette ki... ...bu evet. e terörle mücadele kapsamındaki... ...bu davalarla alakalı henüz tutuklu... ...mahkumiyet kararı verilmemiş olan kişilerle alakalı. Şimdi Jiga kararına baktığımız zaman... E ...Sontalli 2008'deki... ...kararda bu yönde bir değerlendirme... ...yapıyor. E hükümlüler için... ...yani mahkum edilmiş... ...hakkında bir karar verilmiş kişiler için cezaevinde e, giymek üzere e, bir tek tip kıyafet düzenlemesi var. Bunu... Jigaya, tutuklu olan Jigaya da uyguluyorlar. <gülüyor> Şimdi burada İnsan Hakları Mahkemesi şunu söylüyor. Jigaya e, tutuklu bu olayda. Tutuklu. Değil. <gülüyor> bu, bu olayda, yani olay kapsamındaki meselede tutuklu olarak çıkarılıyor. E, şunu söylüyor. Ceza evlerinde hukuk e, tutuklu ve hükümlüler arasında ayrı bir rejim <gülüyor> e, getirecektir devlet diye bir yükümlülük yok. <gülüyor> Ama ee, her ihtimalde getirilen düzenlemenin hükümlülerle aynı düzenleme getirilse bile tutukluların bir mahkeme kararıyla ellerinden alınmamış olan haklarını zedeleyecek nitelikte düzenleme olamaz bunlar. Şimdi burada işte masumiyet karinesi devreye giriyor ee, ki Romanya olana e, Romanya seçeneğine baktığımız zaman kanuni düzenlemede de olmadığı için ayrıca diyor. Kanuni düzenleme olmamasına rağmen sen bana bir gerekçe de gösterebilirdin çünkü kural olarak bu adil yargılama çerçevesindeki bir takım haklara belli gerekçeler gösterilerek bir takım sınırlamalar getirilebilir özüne dokunmamakla birlikte evet. ki masumiyet karinesi de özüne dokunulamayacak. ...garantilerden bir tanesidir... ...savunma hakkı gibi... <gülüyor> ee, ...şimdi buradaki mesele şu... ...işte diyorlar ki... ...JIGA için devlet savunmasında... ...kendi kıyafetleri yoktu... ...hijyen gerekçesiyle bir hükümlülere <gülüyor> uygulanan... ...bu rejimi ona da uyguladık... ...fakat ikinci bir problem daha var... Ee, ...JIGA'nın da beyanı tam aksine... ...burada <gülüyor> e, kıyafetlerin olduğu konusunda... ...ikinci problem de şu... ...aynı davada... ...başka sanık onunla birlikte yargılanan... ...kişi tutuklu... ...sivil getirilirken... <gülüyor> Bu e, hükümlülere hükümler için öngörülen kıyafetle getiriliyor. Şimdi burada da bir ayrımcı düzenleme var. Evet, birini teşhir ediyor, birini. Şimdi burada Ahim şunu söylüyor: bir, bir kere kanuni değil müdahale. Baktığınız zaman e, buradaki adil yargılama kapsamındaki e, garantilere ilişkin müdahale Dayanağı yok. Evet kanuniydi. İkincisi ikincisi kanuniliği bir kenara koysak bile gerekçe tatmin edici değil yani Hı -hı. hijyen ve kıyafeti yok gerekçesi tatmin edici değil Hı -hı. böyle bir e, zorunluluğu e, koyacak kadar üçüncüsü kamuya teşhir söz konusu Hı -hı. ve kamunun gözünde bu kişi diğer sanık sivil gelmişken kendi kıyafetleriyle gelmişken Hı -hı. bu kişi o kıyafetlerle getiriliyorsa o zaman bu suçludur imajı verir tabi diyerek burada ihlal kararı veriyor. Yani şuna getireceğim aslında cezaevi kurallarına baktığımız zaman e, Avrupa Konseyi'nin e, sağlık konusunda e, yüksek lisansı olan bir yorum Evet o konuyu da ayrıca çalıştığınızı tahmin ediyorum. Çünkü gi giyinmek de sağlıkla aynen. ilgili bir konu. Kıyafet, e, sağlık, yatacak yer, cezaevi koşulları vesaire, evet. sağlığa erişim hakkı. <gülüyor> e, bunların hepsi cezaevi kurallarıyla düzenlenmiş. Hatta işte 2006'da tekrar e, ele alınan, ...kararlar bunlar... E, ...kurallar bunlar... ...ve bunlar elbette ki bir bağlayıcılığı yok... ...baktığınız zaman... ...hani bir e, yargı hükmü gibi... ...devletlerin icra etmesi beklenmiyor ama... Daha sonra Mandela kararlarını... E, men, Mandela... Evet. Mandela. Evet. ...ama... E, şimdi ...şöyle bir... ...yok... Onun haricini Avrupa ha, Konseyi'nin... Konseyi Avrupa Konseyi'nin... Bir de 2016'da Birleşmiş Milletler var onu da söylediler. Sonra o yine O zaman lediler. sizinkini söyleyelim önce. Ee, Avrupa Konseyi'nin bu kuralları, cezaevi kuralları... Ahim'in ee, verdiği kararlarda birebir atıf yaptığı... ...ve verdiği işkence, kötü muamele, aşağılayıcı muamele ile ilgili... Kararlara gerekçe gösterdiği kurallardır. Yani Hı -hı. her ne kadar direkt olarak bir uygulaması yoksa da tavsiye ahim eliyle, kural, kararları tavsiye kararlarıdır. Hı -hı. Standartlardır Standartlar. daha doğrusu. Hı -hı. Hı -hı. E, fakat bu ahim tarafından gerekçe olarak kullanılır. Evet. E, Türkiye aleyhine de verilmiş pek çok davada bu kurallara Tabii uyulmaması ki. sebebiyle ihlal verildiğini görüyoruz. Hı -hı. Şimdi burada şunu söylüyor. E, cezaevi ile bağlantılı tabii ki yani cezaevi kurallarına baktığınız zaman şunu söylemiyor hükümlü ya da tutukluya e, tek tip kıyafet giydirilemez hı hı. bunu söylemiyor şunu söylüyor verilecek kıyafetlerin e, onur kırıcı olmaması evet. gerekir aşağılayıcı bir muamele teşkil evet. etmemesi gerekir hı hı. bunun dışında düzenlemeyi devlet yapabilir hı hı. E, ama şimdi e, ahimin diğer kararı jiga kararı ile bunu eğer karşılıklı okursak e, burada e, ...getirilen düzenlemelerin kanuni dayananın çok önemli olduğunu görüyoruz. <gülüyor> Getirilme gerekçesinin çok önemli olduğunu görüyoruz. Bu zorunluluğun ortaya konulması çok e, <gülüyor> sıkı surette gerekli. Üçüncü olarak da en önemlisi... <gülüyor> ...daha hakkında hüküm verilmemiş bir kişinin kamuya e, lanse edilmesi anlamında... ...problem teşkil eder ve e, adil yargılama masumiyet kaninesi anlamında... Problem teşkil edecek bir şeydir fakat bizim ülkemizdeki K KHK düzenlemesinin yaratacağı iki problem olacak. Baktığınız hı hı. zaman hı hı. pratikte benim görebildiğim kadarıyla bir tanesi Selahattin Demirtaş'ın bir açıklaması olduğunu okumuştum basından biz bunları giymeyeceğiz ıı, şeklinde yanılmıyorsam hı hı. lütfen hı hı. yanılıyorsam düzeltin Esaf, okuduğumu hatırlıyorum. Evet. Ee, şimdi hatırlıyorum ben de. Bunun giydirilmesi var. konusunda hı hı. E, çünkü Selahattin Demirtaş olayında geçen hafta değil ondan önceki hafta da Bahri Bey ile konuştuğumuzda sekbis meselesi vardı getirilme getirilmeme evet. sonra çözüme ulaşmıştı sekbis uygulanmayacak getirilecek şekli fakat mı getirilecek evet. ve bakalım bu giydirilmek istenirse nasıl bir şey olacak burada işte kötü muamele iddiaları doğabilir evet. ee, bunun önüne nasıl geçilecek? Evet KHK infaz yasasının 43. <gülüyor> maddesinde bir ekleme yapıldı değişiklik demeyelim de ekleme yapıldı eğer duruşmalara sevk sırasında bu zorunlu tek tip kıyafetleri giymezlerse ziyaretçiyle görüş yasağı getirilir. Özel hayatla ilgili evet, bir müdahale. Dolayısıyla bir buna sınırlı ama birey içinde çıkarılacak yönetmelikte hmm. Türkiye'de yaşayan hukukçular olarak her zaman yönetmeliklerin yasalara hmm. aykırı düzenlemeler içerdiğini bilecek kadar deneyimimiz ve yaşam görgümüz var. E, ne yapacaklar? Eğer siz e, nakled, nakledilmeyi kabul etmiyorsanız, segbis Sex. yoluyla ...bağlanmayı kabul ediyorsanız... ...bunu yönetmeli e, engelleyici bir norm getirerek... E, ...eğer kıyafet giymezsen... ...sen de mahkemeye bağlanamazsın... ...sorgu yapamazsın, savunma yapamazsın diye... ...bir kısıtlama da getirilebilir i̇şte ...o çok büyük Onun yasal dayanağı evet. yok ama yani 43. Ya şu kötü... E, ...niçin ziyaretçiyle görüş yasağı... ...yani tecide zorluyor... Tabii. ...eğer diyor sen bu kıyafeti giymezsen... ...savunma hakkını kullanamazsın... ...seni mahkemeye götürmem... ...illa seni belli bir renge buluyacağım... O şekilde mahkemenin önüne çıkaracağım. İki, kimseyi göremeyeceksin. Ziyaretçi görüş yasağı evet. getireceğim. E bu zaten e, şu an 17 ayı bitiren tutuklulukların olduğu, o halde sınırlı konuşuyoruz tabii Hı -hı. ki bir düzende. Ne kadar insanidir, e, Hı -hı. çok tartışılır. E, i̇şkence midir? CPT'nin e, yaptığı standart, e, ürettiği standartlara... İlişkin yeniden bir değerlendirme yapılacak herhalde bu uygulamalar üzerine. Şimdi bir uygulama başladıktan sonra elbette ki göreceğiz. Sobut olaya göre değerlendirme yapılır. Şimdi Ahim'in kararlarında işkence kötü muamele olarak değerlendirildiğine dair bir e, ihlal kararı henüz yok. Hep, Ama tecide e, dönüşürse diyorum. Tabii ki. O, o tabii ki. Yani e, orada şöyle bir değerlendirme olacaktır zaten. Aile hayatı hı hı. E, özel, ilgili, özel yaşamla ilgili de bir kısıtlama söz konusu. Hı hı. Aynı zamanda bunun bir kötü muamele ya da aşağılayı muamele eeeye dönüşüp dönüşmediği bir de ölçülülük ve gereklilik niye gerekli Tabii. Hangi tehlikeyle e, evet. e, tehlikeyi bertaraf etmek için bu yapılıyor yoksa amaç teşir mi intikam Hı -hı. alma mı bunun cidden tartışılıyor. Ben açıkçası gerekiyor. burada biraz segbise zorlayıp e, <gülüyor> kişileri hani gelmiyorsanız o zaman segbise yoluyla bağlanın. Ne kadar maaş de Biraz böyle. zannediyorum ki hani o bağlantılı olabilir. Ben de yarattığı izlenim ilk gördüğümde bu oldu açıkçası. Segbise dayatmak için mi getiriyor? Yani yani uygulamasını daha yaygınlaştırmak için olabilir çünkü tercih etme kişiler olacaktır. Hı hı. E, ama bu işte segbis meselesi e, geçen haftadan önce de konuştuğumuz gibi e, adil yargılama çerçevesinde baktığımız zaman savunma hakkını engellemeyecek ve usulü garantileri tam anlamıyla kişiye sağlayacak şekilde uygulanması gerekir. Özellikle avukatla konuşması, savunma hakkını yerine hı hı. getirebilmesi ve usulü bütün garantileri e, çekişmeli yargılamada e, haiz bir yargılamaya e, hı hı. yargılama sağlanması anlamında bunlara dikkat edilmesi gerekir. Yani olmazsa segbis olsun, segbiste de beş dakika gösterelim sonra çekelim şeklinde bir uygulamaya gidilirse bu da problem Ama bu tür uygulamalara tanık oluruz Şimdi bir minik müzik arası daha verelim diyoruz. 1975'e gidiyoruz. Duygu Hanım siz dünyada yoktunuz değil mi o zamanlarda? Ama bu çok popüler bir kültür üretilmesini de yol açan süreçte Türkiye ilk kez 1975 yılında Türkiye şarkı karışmasına katılmıştı ve orada Gerçekten güzel eserler e, yarışmıştı. Üç tane birinci vardı. Halk Jürisi ee, ...birinci olarak Ali Rıza Bimboğan'ın... ...Yarınlar Bizim Şarkısını seçmişti. Ama TRT'nin kendi jürisi... ...Semiha Yankı'nın... ...Seni'ne Bir Dakika Çok Severim... <gülüyor> ...onu seçmişti. Fakat ikisinin aldığı puanları ortaladığınızda da... ...Cici Kızlar... <gülüyor> ...Deliz'in şarkısı kazanmıştı. Ben o zaman 12 yaşındaydım. Yüreğim Cici Kızlar için atıyordu ama... E, ...74 Kıbrıs Savaşı'ndan... E, ...çıkmış büyük olarak da... E, ...sözleri Ali Rıza Bimboğan'ın... ...şarkısının çok böyle... İyi, i̇yi geliyordu ee, şimdi onu kısaca zamanımızın yettiğince belki hepsini dinleyemeyeceğiz ama e, sevgili Ali Rıza Binbağ'a yarınlar bizim diyor. Doğmamış olabilirim ama çok iyi biliyorum üç şarkıyı <gülüyor> da. <daha. gülüyor> Bence de özgürlük ve barış tüm insanların özlemi olacak yarınlarda evet. daha daha mutluyuz yarınlarda mutluluk şarkısı tüm insanların gönlüne dolacak yarınlarda ne biraz şey. dinleyelim sonra milletvekilleriyle <gülüyor> bitirmeye çalışacağız. Biz kardeşim, kardeşim, eşim dostum yaklaşım daha da mutlu oluz yarınlar Anam bacım kardeşim, eşim dostum yaklaşım daha da mutlu oluz yarınlar Allah bak. Got it. 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Programında Sayın Duygu Köksal meslektaşımızla birlikteyiz. Şimdi Bahri Abiye verdiğim sözü tutuyorum. Bu sefer şükreer baştan bir kardeş mavi şiirinden birkaç dizi okuyacağım. Canı cehenneme rahat uyuyanın kapısını örtenin perdesini çekenin yüreği yalnız kendiyle dolu duvarları ancak çarpınca görenin canı cehenneme başkasının yangını ile evini ısıtıp Yemeğini pişirenin yılgınlıkla yenilgi arasında dünyayı tüketinin canı cehenneme. Cehennemi sevmiyoruz ama bir tepki şiiriydi. E, Bugüne uyuyor diye konuşmak istedik. Zamanımız giderek darıldı, daraldı Sayın e, Duygu Hanım. E, herhalde devam edeceğiz o iki programlarda ama milletvekillerinin hı hı. gerekçeli kararı 21 Aralık'ta e, yayımlandı. Siz incelediğiniz her kararda hı hı. Ayhan Bilgen hakkında kabul edilebilirlik verip ihlal verdiği bir noktada Selahattin Demirtaş hakkında farklı sonuca vardı. Hı hı. Nasıl özetlersiniz? Nasıl mı edersiniz bu iki kararı? Şimdi ikisi de genel kuruldan çıktı bu arada. Gülsel Yıldırım kararından sonra e, Selahattin Demirtaş davasının genel kurula gitmesiyle alakalı hı hı. konuştuğumuz zaman şunu söylemiştim. E, ya ihlal gelecek ya da çok gerekçeli, ciddi gerekçelendirilmiş bir evet. e, kararla e, Gülsel Yıldırım, Yıldırım tarzı bir e, karar gelecek demiştim. E, gerekçelendirme yapılmaya çalışılmış. Evet, Aslında evet, baktığınız iki, 44 zaman. 44 sayfalık e, ikinci dediğiniz Selahattin tuttu. Selahattin Demirtaş'ta. Evet. Şimdi o zaman da konuştuğumuzda şunu demiştik. Yani siyasi baskı unsuru ve caydırıcı etki oluşturmaması gerekir bu tutuklulukların. Özellikle yasama faaliyetlerini yerine getiren siyasi faaliyette bulunan kişiler açısından seçmenlerini, seçmenlerinin isteklerini meclis yoluyla demokratik ortamda aktarmaya çalışan kişiler açısından caydırıcı etki oluşturmaması gerektiğinin üzerine basa basa söylemiştik. Bugünkü açıklama zaten siz az önce değindi aday olmayacağına ilişkin Açıklı, açıklaması evet. şimdi bana bunu hatırlattı <gülüyor> örneğin evet, ee, bu tip tutuklamaların uzun tutuklamaların caydırıcı etki haline dönüşmemesi gerekir siyaset içerisinde arenasında olan e, kişiler açısından şimdi iki karar arasındaki farka baktığımız zaman bir çok net bir fark var <gülüyor> ee, Ayhan Bilgen davasında e, tutukluluk incelemesi yapılırken e, kuvvetli Su şüphesini doğrudan şüphesi olgular ortaya konmamıştır. Konmadığı için. Evet. İşte o da MYK, bir MYK evet. toplantısından bahsediliyor. Partinin, evet. e, bu MYK toplantısında şiddete çağrı yapıldığından bahsediliyor ve aslında e, ortak nokta bu. Evet. Hepsi açısından. E, bir başka burada... ortak nokta, ikisi de o toplantıya katılmamış aslında. Ayhan Bey de katılmamış, Selahattin Bey de katılmamış. Anayasa ama Markemesi farklı sonuçları. farklı değerlendirmiş. <gülüyor> evet. e, Ayhan Bilgen açısından işte tam da bu söylediğiniz noktada çünkü şöyle düşünün, e, hani Dinleyicilerimiz açısından da bunu söyleyelim tutuklulukla ilgili değerlendirme yapılırken öncelikle elbette kuvvetli bir suç şüphesi olup olmadığı ki e, denil olmalı şeyinde bu e, aslında makul. Evet makul Biz nitelikte daha yüksek ve bir kuvvetli derecede koyuyoruz kuvvetli Hı -hı. suç şüphesi arıyoruz suçun işlendiğine dair bu da yetmiyor Hı -hı. Ee, bizde bir de katalog suçlara girmesi evet. vesaire var ama bu da yetmiyor aynı zamanda ölçülü olması gerekiyor evet. bu anlamda makul sürede olup olmadığının devreye girmesi, girmesi gerekiyor çünkü gerekiyor. tutuklulukta amaç şudur Hakim önüne çıkarmak kişiyi evet, yakalamayı sağlamak evet. baktığınız hı hı. zaman e, şimdi burada işte temel ayrım noktası e, diyor ki e, Ayhan Bilgen davasında benim önüme gelen dosyada diyor Ayhan Bilgen'in MK toplantısında bahsi geçen toplantı hı hı. çünkü onu kabul ediyor o bir hı hı. suç unsuru teşkil ediyor diyor o toplantı hı hı. buna kabul edi e, buna dahil olduğuyla alakalı bir veri olmadığı için diyor hı hı. burada ben kuvvetli suç şüphesinin ortaya konmadığını düşünüyorum ölçümlülük değerlendirmesine girmiyorum diyor. Evet diğer şeyleri incelememiş. Hiç incelemeden direkt buradan ihlal kararını Tutuklu, bulmuş. Tutukluluk koki demiş. 20 bin lirada tazminat vermiş. sonucuna varmış. E, şimdi ama e, şöyle bir durum söz konusu. Burada e, başka şikayetleri de var. Evet. İşte siyasi amaçla tutuklandık. Hı, diyor, evet. e, aynı zamanda seçme seçilme hakkıyla alakalı i̇hlal bunları oldu. incelemeye gerek duymamış. Sadece Hı -hı. tutukluluk üzerinden yapmış. Fakat Hı -hı. bence ana problem... Ee, bu incelemeyi devam ettirdiği Selahattin Demirtaş, Demirtaş. davasında çıkıyor çünkü hı hı. mesele şu şimdi incelemiş ee, az önce saydığım bütün unsurları tek tek incelemeye çalışmış işte hı hı. orantılılık vesaire hatta şunu söylüyor ee, Balbay kararı. Balbay kararı ile alakalı ee, baktığımız zaman ikisi arasındaki farkı şu şekilde ortaya koyuyor. Seçme seçilme hakkı devreye girdiyse diyor seçmenleri hakkında <gülüyor> yasama faaliyetlerine katılmanın engellenmesi vesaire özenli bir... Ee, <gülüyor> ...değerlendirme yapılması gerekir Gerekçeden, ama bu özenli değerlendirmeye de süreye bağlamış. Evet. Şimdi burada Selahattin Demirtaş davasında hani sonuç <gülüyor> olarak şuna geliyor... E, ...Balbay ve diğerleriyle karşılaştırdığım zaman diyor aslında... ...bu kadar uzun süre olmadığı <gülüyor> Olmadı. için e, burada bir e, orantısızlık yoktur, gereklidir demiş. Orada kestirip atıp kabul edilemez bulmuş. Benim bununla ilgili eleştirdiğim e, en önemli nokta şu yalnız... ...hani onu söyleyeceğim <gülüyor> ve ben... E, Başka bir e, devam edeceğiz programda böyle konuşmak çünkü, için çünkü sonra e, devam ederiz. Bırakacağım. E, özellikle ve özellikle 177. paragrafı Selahattin Demirtaş davasını. Şimdi ciddi bir siyasi amaçla tutukluluk <gülüyor> e, şikayeti olmasına rağmen <gülüyor> bu iddianın incelenmesini gerektiren bir durum yoktur diyor. Çünkü tutukluluk hukuka uygundur diyor. Evet. Tam da bizim tartıştığımız o büyük daire Gürcistan kararında evet. da tutukluluğu kanuna evet. uygun bulduğu halde evet. 18'den ihlal vermişti. Evet. Ee, bu zamanımız doldu. Evet. Ben size teşekkür ediyorum. Başka şiirlerimiz vardı. Başka zamana ama iki <gülüyor> tane muhalefet şiiri var. Evet. Dolayısıyla bunları da dinleyicilerimizle paylaşmamız lazım. Önemli sorunlar. Size çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ederim. Herkese yeniden iyi yıllar diliyoruz. İyi seneler. <gülüyor> Hukuk güvenliği.